Son günlerde özellikle kulağımıza sıkça gelen bir hadise var. Rahatsız olduğumuz bir hadise. İnsanlar sahabe ikram hakkında nasıl konuşulması gerektiğini sanıyorum bilmiyorlar. Ya da konuşurken bazı kural hataları yapıyorlar veya işte edebimize uygun şeyler söylemiyorlar. Bir sahabe ikram efendilerimizle alakalı sohbet ederken konuşurken onlara karşı çizgimizin ne olması hususunda. Bir bilgi verebilir misin öncüzlere? Şimdi sahabe-i kiram, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı görmüş e, ve o gördüğü şekliyle mümin bir şekilde vefat etmiş insanlara biz sahabe diyoruz. Bu hadisçilerin <gülüyor> tanımıdır ve bir de fıkıh halimlerinin bir tanımı vardır. Onlar biraz daha dar tutarlar, derler ki bir insanın sahabi olması için Efendimiz aleyhissalatu Vesselamla sahabi arkadaş demektir, dost evet. demektir. Bir insana başka bir insanın dostu denilebilmesi kadar, denilebilecek kadar bir miktar onunla beraber olması gerekir derler. Her halükarda sahabe-i kiram dediğimiz insanlar Hazreti Peygamber'in dostlarıdır, arkadaşlarıdır. Şimdi şöyle bir Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman aslında bizatihi Kur'an-ı Kerim'in kendisi bize sahabe-i kiram vasıtasıyla gelmiştir. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim eğer bize gelmişse, ulaşmışsa Hazreti Tevbekir radiyallahu anh Peygamberlerden sonra insanların en faziletlisidir Hazreti Tevbe Hazreti Tevbe himmetiyle, Hazreti Ömer Efendimiz'in himmetiyle, bereketiyle, istişaresiyle, kararıyla Kur'an-ı Kerim bir araya getirilmiştir. Ve yine Hazreti Osman Efendimiz'in zamanında Kur'an-ı Kerim çoğaltılmış, dağıtılmış ve onların vesilesiyle Kur'an bize gelmiştir. Şimdi şöyle düşünelim. Anadolu topraklarında bu insanların Müslüman olmasının sebebi kimdir? Sahabe-i Kiram'dır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etti 632 yılında. Aradan 7 sene geçmeden bu insanlar çıplak atın sırtında ve yürüyerek Urfa'ya kadar geldiler. Diyarbakır'a kadar geldiler. Her şehirlerini terk ederek. Sadece dünyalarını terk etmediler. Ukravi pek çok mükafatı bile terk ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim şu mescidinde kılınan namaz başka yerlerde kılınan bin rekat namazdan daha faziletli buyuruyordu. Gücü yeten insan Medine'de ölsün diyordu. Ama bu insanlar bağrılarına taş bastılar. Hazreti Peygamber'in ayrılığına tahammül ettiler, zorla tahammül ettiler. Medine'yi bıraktılar, sırf İslam'ı yaymak için dünyanın her tarafına gittiler. Dünyanın o zaman bilinen her tarafına, neredeyse Kuzey Asya'nın güneyine kadar, Kuzey Asya'ya kadar, Tataristan'a kadar Müslümanlar gittiler dini anlatmak için. Evet. Şöyle Kur'an-ı Kerim'e bir baktığımızda, sahabe-i Keram hakkında o kadar ayet-i kerime var ki, mesela Fetih suresinde, radiyallahu anil Allah müminlerden razı oldu. İzbu ayunuke tahta şecerah. o ağacın altında sana bir at eden müminlerden Allah razı oldu. Pek çok ayet, onlarca ayet. Mekke'nin fethinden önce Müslüman olanlar ve Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar ve kullun vaadallahu'l husna. Allah onların her birisine en güzeli müjdeledi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i taşıyan insanlar ve Kur'an-ı Kerim'in övdüğü insanlardır bunlar. Tevbe suresinde Cenab-ı Hak ve sabikunel evvelun o önce olanlar, önde gidenler var ya minel muhacirin vel ansar muhacirlerden ensarlardan velzinet tebauhum bi ihsan ve de onlara tabi olanlardan radiyallahu anhum ve radu an Allah da onlardan razı oldu onlar da Allah'tan razı oldu. Dolayısıyla sahabe-i kerem çok önemlidir. Sahabe peygamber aleyhisselama giden yoldur. Sahabe Kur'an'a giden yoldur. Dolayısıyla bir insan sahabe-i kerem hakkında itikadı düzgün olmazsa o itikadın bozukluğu Kur'an'a da gider, Hazreti Peygamber'e gider. Şimdi şöyle düşünün. Biz Allah Resulü'nü anlatırken Müslüman olan herkes, kendisini Müslüman olarak gören herkes Allah Resulü'nü anlatırken Allah Resulü'nü en güzel muallim öyle değil mi? Ya. En güzel muallim öğretmen Allah Resulü'dür diyoruz. Anlatırken insanları irşad eden, terbiye eden, en iyi terbiye, en güzel terbiye edici Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Şimdi Allah muhafaza biz sahabe-i kiram hakkında özellikle Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Halidübnül Velid, Ebu Hureyre gibi büyük insanlara, aşire-i mübeşerinden olan insanlara bir söz söylediğimiz zaman, yanlış söz söylediğimiz zaman söylediğimiz söz şunu gerektirmez mi? Demek ki Allah Resulü iyi bir muallim değildi. Haşa, iyi ya bir öğretmen değil. Öyle böyle demek yani geliyor. Bunları eğitememişse, eğer bu adamları hakkıyla tanıyamamışsa, yani şimdi bizden bir tanesi birisinin kızını almaya kalktığı zaman kötü bir kayınpederden kız alır mı? Kötü bir insana kızını verir mi? Kim verir? Kim verir? Peki biz kendimize yakıştıramadığımız bu vasfı Allah Resulü'ne nasıl yakıştırırız? Biz bugün Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e kötü bir söz söylediğimizde Allah Resulü kendisine haşa, yüzlerce haşa, defa haşa kötü bir kayınpeder aldı demiş olmuyor muyuz? Biz Hz. Osman'a kötü bir söz söylediğimizde Hz. Peygamber kızını kime vereceğini bile, bile bilemedi demiş olmuyor muyuz? Biz... Eğer sahabeye ikramı yanlış bir söz söylediğimizde Hazreti Peygamber bunları iyi yetiştiremedi demiş olmuyor muyuz? Dolayısıyla kendi bindiğimiz dalı kesmiş oluruz. Bakın Tahavi denilen bir tane alim var. Ehli sünnetin büyük alimlerindendir ve yazmış olduğu Akide-i Tuhavi, Tuhavi Akidesi kitabı asırlardır. Yaklaşık 1100 senedir yüzlerce şerh yazılmıştır. Tercüme edilmiştir Türkçemize. Orada Müslümanın akidesini anlatır, inanç prensibini anlatır. Der ki Tahavi Nahnu nuhibbu ashabe Rasulillah biz Allah Resulünün arkadaşlarını severiz. Ve la fi hubbi ahadin minhum onlardan hiçbirisine karşı sevgimizde eksiklik yapmayız. Ve nuhibbu man yuhibbuhum onları seveni severiz. Ve nubghidu man yubghiduhum onları sevmeyeni sevmeyiz. Hubbu hubbuhum ve imanun ve ihsan sahabeleri sevmek dindir, imandır, ihsandır. Ve bughduhum kufrun ve nifakun ve tugyan onlara karşı buğz etmek Kötü duygular beslemek küfürdür, isyandır ve tuğyandır. Dolayısıyla sahabe-i kiram çok önemlidir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle bir hadislerine bakalım. Bukhari Müslüm rivayet ediyor. Diyor ki Efendimiz لَا تِسُبْ بُا Sakın ola ashabım hakkında kötü bir şey söylemeyin. فَاِنَّهُ لَوْا اَنْفَقَ ahadukum مِثْ لَوْهُدٍ zehban. Sizden bir tanesi Uhud dağa kadar, 8 kilometre, Uhud dağa kadar altını olsa ve bu altının tamamını fakirlere tasadduk etse Onların vermiş olduğu şu kadar bir tasadduka, bir avuç tasadduka bile erişemez. Hatta onun yarısına bile erişemez. Dolayısıyla sahabe-i kiram bizim inancımızdır, akidemizdir. Biz şunu iddia etmiyoruz, şunu demiyoruz. Sahabe-i kiram masumdur, günahsızdır, hata işlemez demiyoruz. Bizim inancımıza göre peygamberler dışında masumiyet hiç için söz konusu değildir. Hazreti Ebu Bekir de olabilir bu, Hazreti Ömer de olabilir, Hazreti Ali de olabilir, diğerleri de olabilir. Masum değiller, hata edebilirler. Eğer onların kendi aralarında yaşatmış oldukları bir takım problemlerden dolayı bir hataları varsa ki ehli Sünnet, e, Cenab-ı Hak bizim elimizi onların arasındaki problemlerden uzak tuttu, biz de dilimizi uzak tutalım demişler. Ömer İbni Abdülaziz'e sormuşlar sahabe-i Keram arasındaki problemler. Ayetle cevap vermiş, Tilke ümmetun kadhalet. Onlar bir ümmetti gelip geçti. Leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Onların yaptıkları onlara. Sizin de yaptığını size. Dolayısıyla sahabe-i kiram hakkında konuşurken çok dikkat etmek lazım. Müslüman kardeşlerimizin, özellikle genç kardeşlerimizin, genç kardeşlerimizin e, bu hususta çok dikkatli olmaları lazım. Ben bir kitap da önereyim. E, bu hususta. Evet hocam. ebul nedevi denilen bir zat vardı. Allah rahmet eylesin. 1999'da vefat etti. Hazreti Hasan'ın soyundandır kendisi. Büyük bir alim idi. Onun birbirine zıt iki kutup diye bir kitabı var. Evet. Bu şekilde veya buna yakın bir isimle tercüme edilmiş. Yani bir ehli sünnetin sahabe-i kirama bakışı neyi gerektiriyor? Hazreti Peygamber hakkında hangi vasıfları söylemiş olduğumuzu kabul ettiğimize gerektiriyor. Bir de ehl sünnet dışında sahabe-i kiram hakkında kötü düşünce besleyen insanların Hazreti Peygamber hakkında çizdikleri portre nedir? Bunu anlatan bir kitaptır. Tartışmalara girmeden bizim inancımız neyi gerektiriyor, onu anlatıyor. Hakikaten okunması gereken tavsiye edebileceğimiz bir kitaptır. Elhamdülillah hocam çok geniş kapsamlı ve anlaşılır bir şekilde anlattınız. Allah Teala razı olsun. Dendir.